Agos Sadık Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos Günaydın sayın dinleyiciler. Bir kez daha bir cumartesi sabahı Açık Radyo Stüdyosu'nda Ağustos saatinde birlikteyiz. Ben Pakrat Estukyan ve arkadaşım... Merhaba ben Fatih Gökhan Diler. Birlikte bu haftanın gündemine Ağustos sayfalarına dair program yapmaya başlayacağız. Ee, önceden aldığımız notlar var bu hafta neler konuşacağımıza dair. Ve ilk konumuz Eçmiyaz'ın diaspora gerginliği temalı haberimiz. Bu hafta toplum sayfalarımızda istediğimiz bir konu bu. Eçmiyaz'ın bilindiği gibi Ermenistan Kilisesi'nin, Ermeni Kilisesi'nin ruhani merkezi kabul ediliyor. Ermenistan'da Yerevan'a 20 km mesafede bağımsız bir şehir ve o şehirde bir manastır. Orada yaşayan bir başpatrik. Dünya Ermenilerinin ruhani önderi kabul edilen bir başpatrik. Ancak bu makamın diasporadaki bazı kiliselerde son yıllarda yoğun olarak yaşadığı sorunlar vardı. Ee, bu sorunlar önce Fransa'nın güneyinde Niste Dion'da baş gösterdi. Daha sonra başka yerlerde sıçradı. Paris'e sıçradı örneğin. Paris'de Fransız e, ruhani önderi Norvan Episkopos istifa etti. Ee, şimdi Kanada'dan bu minvalde haberler geliyor. Dolayısıyla bu hafta işlediğimiz ilk konu buydu. Bu konuyla ilgili e, gene Paris'te yayınlanan e, Haraç Gazetesi editörü Harutin Gobelian'dan görüşler aldık. Bunlarla geliştirdik haberimizi. Ee, bunlarla işlenmiş bir Ermenistan diaspora sorunu, bütün dünya Ermenilerini ilgilendireceğini düşündüğümüz bir haber, yankılarını beklediğimiz bir haber. İkinci haberimiz, sahibinden satılık kilise bu konuda ne anlatmak istersin Gökhan? Evet, e, sahibinden satılık kilise biliyorsunuz manşetimizde yine e, kentsel dönüşüm temalıydı. Aslında tek bir haberden yola çıkıp bu manşeti atmıştık fakat aslında birbiriyle bağlantılı şeyler bunlar Siirtli Mehmet Emin Elvin mor Yakup Süryani Kilisesini satmak istiyor zamanında bunu 80lerde Araplardan aldığını söylüyor babası olmuş, babası evet. almış kendisine geçmiş şu an bunu satmak istediğini söylüyor bunun kendi hikayesi de var tabi kilisenin 15 yıl önce definecilerin Kendisinden kiliseyi almak istediğini aktarıyor evin. Biri Erzurumlu diğeri Iraklı iki kişi dört trilyon teklif etmişler. Ee, artık ne amaçla almak istiyorlar bilemiyoruz. Defineciler genellikle kazım evet, kamacıyla evet. alırlar. Yani temellerine kadar kazıp define ararlar. Defineyi evet. bulamazlar ama kilisenin yıkılmasına yol açacak derecede tahribata yol açarlar. Evet, Mehmet Emin evinde bu sebeple satmamış. E, korumayı tercih etmiş. Şu anda e, İsveç'ten gelen Süryanilerle bir bağlantı geçip bu kiliseyi onlara devretmeyi düşünüyor. Kendisinin de bir hikayesi var. Yani e, 1915'te zorla Müslüman yapılmış bir halde. Aslında keldani bir halde. 1915'ten sonra Müslümanlaştırılmış ve bölgede Kürt olarak yaşamaya başlamışlar. Kendisi Kürt siyasetinde de aktif. Ee, bu konuda da sorunlar yaşamış geçmişte. Ee, arkadaşımız Emre Ertan'ı kendisine sormuştu bu kiliseyi e, bedelsiz olarak devretmek ister misiniz asıl sahiplerine diye. Bu konuda görüşüleceğini söyledi. Yani e, toplumuyla görüşüp e, anlaşmaya varlarsa gerekli anlaşmak. Aslında bu basit bir haberin içerisinde de Türkiye gerçekliğine dair bir, bir çeşit detay çıkıyor. Yani ha. her bir e, açılımından, her bir e, mevzunun derinleşme katmanından konuşulabilecek dünya kadar şey çıkıyor. E, metruk harap bir kiliseyi e, astronomik meblalarla satın almak isteyen insanlardan tut da e, bir kilisenin bir insanın mülkiyetinde şahsi tapusunda olması çünkü tapunun da örneğini koyduk. Gerçi fotoğrafta yazıları çok da belli olmuyor ama tapuda e, kilise binası ve arazisi diye belirtiliyor Aynen. değil mi alan? Evet. Yani e, bu bile başlı başına bir tuhaflık bir çelişki bir absürt resim yani. Bu tabi evet çok şey. Dünyanın neresinde insanların mülkiyetinde kilise binası ve arazisi evet. diye bir tapu olabilir? Bunun tabi e, bir yönü de sadece kentlerin değil yani insanların toplumların Birçok defa burada dönüştüğünü de görüyoruz ve dönüşmeye devam ediyor dönüştürülüyor İstanbul'da karşımıza çıkmıyor bu e, Sirt'te bir şekilde karşımıza çıkıyor farklı anlamlarda dönüşüyor yerler toplumlar e, buradan da tabii önemli işte mesajlar çıkarılabilir pek çok birçok bir garipliğin yanında böyle bir detay da var. Garipliklerden birisi de Kürt siyasi hareketi içerisinde yer alan aslen keldani olup sonradan Müslümanlaşmış olan belki baskılar sonucu, kendi ifadesi öyle çünkü galiba, evet, evet, evet. baskılar sonucu Müslümanlaşmak zorunda kalan e, bir e, Kürtleşen, asimile olan bir insandan bahsediyoruz ya da bir aileden. E, ama söz konusu siirt olursa birkaç hafta önce biz e, yurtlarını terk edip, ee, Avrupa'ya göç etmek zorunda olan e, Siirtli Yezlilerin geri gelme çabalarına, geri geldiklerinde topraklarının işgal edilmiş olmasına, e, bunu geri alabilmek için götürdükleri hukuki mücadeleye falan dair de haberler okumuştuk Ağustos yani, sayfalarında. Bütün bunlar bir kez daha Siirt'in yapısını da, Kürt siyasetini de, BDP Partisi'nin söylemlerini ama kadrolarının içinde bulunduğu bazı sıkıntıları da çelişkili durumları evet. da e, düşünmemize yol açan ilginç haberler bunlar. Evet. E, bir sonraki haber için gene senden yorum istemeliyiz Gökhan. Çünkü bu sana için tedbir talebi başlığını not etmişiz biz buraya. Sirkeci'deki ünlü e, siyasi şube olarak da kullanılan o dönemde e, Türkiye'nin ee, özellikle sol siyasetin e, hikayesinde çok değerli anılar e, barındıran bir yapıdan bahsediyoruz Sanasar evet. ee, bu Sanasar Han geçen haftalarda da bizim gündemimizi evet. meşgul etti çünkü e, bir Ermeni zengininin hayırsever olarak bir okul için okulun öğrencilerine gelir getirmesi için yetim ve yoksul öğrencilerine gelir, gelir getirmesi için İhdas ettiği bir vasiyettiği bir hanı e, satın almış ya da yaptırmıştı. Sonra da bütün gelirini İstanbul Patrikhanesi eliyle e, o okula Sanasaryan Okulu'na sonrasında da Getronagan Okulu'na bahşetmişti. Ama 1935'ten beri ee, okul pek çok benzer mülkte yaşandığı gibi bir şekilde Ermenilerin elinden alındığı, Ermeni yetimlere fayda vermesine gerek görülmedi. Ee, çok başka amaçlarla kullanıldı. Şimdi ticaret mahkemesi falan gibi bir amaçla evet. kullanılmıştı en son. Şu anda galiba bir işlevi yok. Ve kiraya verilecekti. Ee, i̇hale yapıldı. İhaleye i̇hale yapıldı. giden süreç, tedbir kararı bunlara dair bir şeyler senden dinleyebilir evet. miyiz? Sen ihale günü oradaydın çünkü. Oradaydık, takip ettik. ...tabii hiçbir şey olmamış gibi ihale yapıldı ve bilmiyorum tabii ne kadar süreci yansıtan bir durumdur. İnsanların, ihaleye katılan insanların yüzünde de böyle bir tedirginlik yoktu. Yani burayla ilgili şimdi hukuki dava devam ediyor, tedbir davası. Fakat insanların yüzünden bunun akıbetiyle ilgili olumsuz bir sonuç olmayacağına dair bir ifade vardı... Kimisi mutlu, kimisi üzgün fakat bu ihalenin e, gidişatından dolayıydı yani hı hı. bu tedbir davası ile ilgili değil. Sanasar Yahan, Ermeni, Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin gasp edilen en önemli mülklerinden bir tanesi ve e, hak, e, ilgili tedbiri de biliyoruz yani. Avukat Eli, Ali Ebelloğlu -E ile konuşmuştuk. Fakir ve yetim Ermeni çocukların eğitim, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi. 1935 yılında Ermen Patrik'in elinden alınmıştı. Hı hı. Ee, avukatın e, beklentisi ya da umudu bir şekilde e, bu tedbirin ihlal edilmemesi yönündeydi. Fakat e, Perşembe günü Uygar arkadaşımla beraber ihale günü oradaydık. E, vakıflar Genel Müdürlüğüne ihale yapıldı ve e, 253 bin aylık olarak aylık. E, kirası 253.000 TL'ye e, 20 yılına kiralandı. E, 4 sene sonra e, yanılmıyorsam bu değer 2 katına çıkacak belki daha fazla. E, i̇haleye katılan yaklaşık e, 9 veya 10 firma vardı. Çoğu inşaat firmasıydı. E, kazanan firma bir petrol firması. Aynı zamanda otelleri olan e, bu tür işler yapan bir firma. Yani detayları böyle gelişmeleri bilmiyoruz. De tedbir davasının sonucu ne olacak? Bu yani bu tedbire rağmen ihale yapıldı ve firma yetkilileri konuştuk. E, Şartnamenin detayları tartışılacak ve karara varıldığı zaman hemen restorasyon çalışmalarını başlayacağını söylediler. Durum bu. Yani biz tabii e Hukuki e, detayları ya da olası gelişmeleri şu dakikadan tahmin etmek durumunda değiliz ama e, bunun karlı bir ihale olduğunu her iki taraf için de sanırım e, tahmin edebiliriz. Yani, yani e, Çünkü konum olarak bulunduğu yer İstanbul'da ticaretin merkezi kabul edilebilecek bir yerde hektar denen yer o yer birkaç yüz metrekare. Evet. E, vilayet şurada demir yolu ağı öbür ucunda her biri birkaç yüz metrekarelik alanlar. O bağlamda çok değerli bir yer. Orası bir ticaret merkezi olarak çok fonksiyonel olacaktır. Şu anda astronomik rakamlar gibi görünen ayda 200 bilmem 30.000 bin 3000, e, evet. liralar falan. Ee, anlamsız olacaktır muhtemelen bir süre sonra yani. Bizim kafamızda tahvil edemeyeceğimiz rakamlar olduğu için bize çok evet. yüksek geliyor ama kazancı Tabii. ne kadardır. Yani restorasyon giderinin 11 milyon lira olması olacağı düşünüyor. Yani evet. buradan yola çıkarsak nasıl bir yatırım ve nasıl bir getir beklendiğini Tabii. görebiliriz. Peki süremiz hızlı ilerledi. Biz şu dakika halen bu faslın gündeminde bir başlığımız daha vardı ama manşete döndüğümüzde onun marşet içerisinde konuşmak düşüncesiyle belki bir müzik arasına geçebiliriz şu anda. İlk parçamızı dinleyelim. Birinci parçamız yine bu hafta altı arkadaşımızın bizim için yaptığı bir seçkiden müzikler dinleyeceğiz. Biz geçen haftalarda da aynı Ön kabulle altın hazırladığından bahsetmiştik. Orada bir yanılgıya düşmüşüz. Geçen haftaki parçalarımızı altı hazırlamamış. Evet. Ee, onu da şimdi düzeltmiş olalım. Ee, Aleksan Harut Dünyan'ın Karun Patruvets adlı parçası... ...yani bahar geldi anlamındaki bir parçası... ...1962'de Yerevan'da kökendi bir ailenin çocuğu olarak doğmuş Harut Dünyan. Yerevan Devlet Konservatuvarı'nı bitirmiş... Ermenistan Devlet Radyosu'na bağlı Agung topluluğunda solist ve yönetmen olarak görev yapmış bir müzisyen. 99'da kurduğu Garod adlı topluluğun 2000 yılında çıkan albümünde yer alan geleneksel bir Muş şarkısı dinliyoruz. Ee, bu seçki tesadüfi değil çünkü biraz sonra gerçekten de gündemimiz de Muş'a dair olacak. Muş'taki kentsel dönüşüme dair olacak. Ve bizim e, bu haftaki manşetimizle de örtüşen bir yapıya dönüşecek. Şimdi... Ee, Aleksan Harutünyan'ın Karun Patsifatı'nı dinliyoruz. Karun Patsifatı'nı dinliyoruz. Tank gir ha gülbek, ga bing kumar er meç gel gazane Şimdi kaldığımız yerden mevzularımıza devam edelim. Bu aşamada gazetemizin bu haftaki manşet konusunu irdeleyeceğiz. Bu konu aslında belki de son birkaç haftanın manşet konusu gibi de görünebilir. Çünkü birbirini takip eden bir konu oldu. Muşta kentsel dönüşüme kurban giden Ermeni sivil mimarisi yapısının önemli örnekleri. Bunlar çok iddialı öyle 5. E, yüzyıldan kalma falan tarihi kiliseler, mabetler, şunlar bunlar olmadıkları için, saraylar maraylar olmadıkları için belki de önemsiz gibi adledilebiliyor ama sivil mimari örnekleri olması itibarıyla, ortalama 150 yıllık geçmişe sahip örnekler olması anlamıyla e, bilhassa da Muş kentinin geçmişiyle bütün bağları koparılmışken Oraya yapay uydukent gibi bir şey e, üretilmeye çalışılıyorken heba edilecek son örnekler olması anlamıyla üzerinde durmamız gereken bir e, mevzu diye düşündük. Bunu düşündükçe, bununla ilgili e, gazetecilik yapmaya çalıştıkça, önce e, örneğin konunun muhataplarıyla görüşmek istedikçe daha da içimizi... Acıtan tuhaf tuhaf şeylerle karşılaştık. Bu tuhaf şeylerden birisi Muş Belediye Başkanı Dede. Evet. Muş Belediye Başkanı öyle açıklamalarda bulundu ki bu ülkede kök salmış olan gelenekselleşmiş, ne gelenekselleşmiş neredeyse kemikleşmiş bir anlayışın ifadelerini sundu. İnkarcılık dediğimiz bir anlayıştan bahsediyorum. Ermenilerin tapusu mu varmış? Tapusu varsa gelsin göstersinler de görelim falan gibi tuhaf evet. laflar etti. Yani e, Muş şehrinin geçmişinden bahsederken dedi ki 1917'de Ruslarla beraber geldiler Ermeniler. Sonra Ruslar gitti Ermeniler kaldı. Böyle tuhaf bir açıklama yaptı. Oysa evet. ki sonra e, Muş'ta kimse kalmadı ama 1915'ten önce Muş'ta neredeyse sadece Ermeniler vardı. Neredeyse. Yani belediye başkanı dede mesela kendi ailesinin 1915'ten önce, 17'den önce nerede yaşadığını bir araştırsa, muşlu muydu acaba yoksa bilmem nerelerden mi geldi oraya? Bu tabii en hafif e, tabiriyle talihsiz bir açıklama. Çok talihsiz bir açıklama ama yetkili bir şekilde yani kendisini de takdim ederken öyle güzel referanslar veriyor ki, ben manavlıktan, bakkallıktan gelmedim belediye başkanlığına, bizim ailemizde 4 tane milletvekili, 3 tane belediye başkanı var benden önce diyebiliyor. Bu da söylediği lafları daha da anlamlandırıyor. Evet. Nasıl bir anlayıştan, nasıl bir ekolden girdiğini çok daha e, somuta dönüştürüyor aslında. Her neyse o işin sadece bir boyutu ama gerçek boyut kentsel dönüşümü. Evet. kentsel dönüşümü biz en çok İstanbul'dan e, tanık olduğumuz manzaralarıyla biliyoruz. Örneğin Sulukule'de neler yaşandığını biliyoruz. Sulukule'nin nasıl e, sözüm ona... Ehlileştirmemi mi desek, editleştirmemi mi desek, muhtenalaştırma Mütenalaştı mı desek evet. ama işin gerçeği şu ki şehrin şu anda rantçılarının büyük rantlar kapma telaşında olanların göz diktiği en muhtenal alanları bunlar. Çünkü şehrin merkezinde kalıyorlar aynı tarlabaşı örneğinde olduğu gibi. Fakat gariban, yoksul, alt gelir düzeyine mensup insanların bir şekilde sığındıkları yerler ya da geçmişten beri yaşadıkları yerler. Evet, Sulukule çok eski bir geleneği olan bir yer. Tarlabaşı ise 90'lı yıllardan itibaren doğudaki köy boşaltmalar, köy yakmalar, zoraki sürgünlerle insanların savrulup gelip sığındıkları bir şekilde işgal ettikleri bir yerler. Orada tuhaf bir popülasyon var şimdi örneğin geleneksel olarak. Ee, belki benim çocukluk yıllarımda 1950'lerde 60'larda yoğun bir Rum ve Ermeni nüfus barındıran o semtlerde sonrasında Çingeneler hakim oldu. Ondan sonra Kürtler hakim oldu. Doğudan kaçmak zorunda kalan e, gelir düzeyi olmayan Kürtler, alt gelir düzeyi dediği gelir düzeyi olmayan, hiçbir şekilde bir istatistiğe bile gelirleri girmeyen Kürtler. Ve ondan sonra Afrikalılar geldi. Onlardan daha da Aşağıda bir e, sınıfı temsil ederek. Arada işte e, eşcinseller, travestiler, seks işçileri en yoksul kesimi bütün bunların. Bunlardan bir kozmopolit yapı. Şimdi oralar multenalaştırılacak. Büyük holdingler oralarda e, büyük yatırımlarla büyük bir e, rant alanı açacaklar. Ve e, inşaat sektörüne şuna buna büyük... Kazanç kapıları evet, yani. açılacak. Biz bu resmi öncelikle e, İstanbul'da izlemeye başlamıştık. Biraz sonra zaten konuğumuzla konuşacağımız konulardan biri de bu. Bostanlar da buna benzer bir süreç çünkü şu sıra biz bir de Bostan konuşuyoruz. Taksim Parkı'ndan sonra, e, gezi direnişinden sonra e, en somut çevreci hareket olarak Bostanlar e, ta e, Roma İmparatorluğu'ndan beri var olan bir tarımı, bir geleneği bugün... Hoyratça yok etmeye kalkmışız. Onu konuşacağız biraz sonra konuğumuzla. Ama kentsel dönüşüm meselesine geri dönecek olursak kentsel dönüşüm bir modernleşme imasıydı, bir çağdaşlaşma imasıydı, muhtenalaşma imasıydı bir kez daha ağır tahribatlar yaratan, bu tahribatları sadece ...şehrin tarihi dokusu, şusu, busu değil... ...aynı zamanda sosyal örgüsü üzerinde de yaratan bir etkiye sahip değil mi Gökhan? Evet. Ne eklemek istersin yani bunlara? Hem Muş'ta hem İstanbul'da görüyoruz... ...bu dönüştürme ee, şekli bir kalkınma ihtirasından kaynaklanıyor da. ...kalkınma ihtirasının çeşitli yönleri var... ...ellerinde hukuki gücün olması yetiyor bu insanlara... Örneğin e, Necmettin dediği Muş Belediye Başkanı'na siz tapunuzu getirin o zaman diyebiliyor. Yani oradaki bir mirası, bir kültürel mirası yok etmek bu kadar basit olabiliyor onun için. Bir tapunun olmaması onun için yeterli olabilir. Orada yüzyıllar boyu yaşamış toplumlar var. Onların ürettiği kültür var, binalar, evleri var, meskenleri var. Bu Muş'ta görülüyor ve İstanbul'da da görülüyor. <gülüyor> Tarihi olan ama orada yaşayan topluluğun ee, mekan kadar tarihi olmayan e, topluluklar var. İstanbul'a bir nevi yırtmaya gelmiş insanların toplandığı sur içi ne hale geldiğini görüyoruz. Ee, yırtmaya bu, veya tutunmaya diye evet. hayatta kalmaya da diye kal yani o doğudan gelenler için. Yırtmaya gelmiş demek de çok şey değil. Sadece çaresizlik içerisinde. Evet. Buraya gelen bir insanlar evet. var. Dediğin yırtmaya gelen var. Hani bazen filmlerde gördünüz ya. Şöyle bir İstanbul panoramasının karşısına geçip sıkıdır İstanbul'u geldim seni yeneceğim. Yırtmanın <gülüyor> öyle bir ironik tarafı <gülüyor> var. Öyle bir ironik tarafı var ama bu sefer sadece hayatta kalmak için İstanbul'a düşen insanlardan da bahsediyoruz. Evet. Bu konu bizim manşetimize nasıl taşındı? Muş'ta bir ee, hukuksuzluk var. Hukuki tarafı da var, hukuksuzluk da var. Ee, fakat hukuku biz yapıyoruz sonuçta. Hukuksuzluk da bunun ürünü. Hukuki olmak da bunun ürünü. Bunu nasıl görüyoruz Türkiye'de? Uygar Gültekin arkadaşımız, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz'la konuştu bu konuyu. Kendisi ee, sahipsiz arazilerin sahiplerini arıyor. Ve ee, Tabii kendisinin işi bu. Yani bu konu üzerinden para kazanıyor. Fakat bize verdiği bilgi, bize verdiği yorum bu durumun vahametini ortaya koyuyor. Kentsel dönüşüm sürecinde kaybolan tapu kayıtları var. Olmayan tapu kayıtları da var. Ortaya çıkmamış tapu kayıtları da var. Sahiplerinin kim olduğu belli olmayan araziler var. Bunların İstanbul'da örneklerini çok görürüz Gayrimüslim ailelere ait yerler var. Avukat... Güvenç Kiraz bunları arıyor. Hukuki başvuru yolları var. İnsanların bunları kullanması gerekiyor. Neden? Çünkü kentsel dönüşüm yapılırken bu binalar, neyse araziler dönüştürdükten sonra bu tapu kayıtları ortadan kalkacak maalesef. Ve belki de sahiplerine, esas sahiplerine ulaşmak çok zor olacak. Bunun e, sahte kimlik kayıtları oluşturmak e, suretiyle farklı şekillerde ortaya çıkacağını söylüyor konuştuğumuz avukat. Fakat bu tabuk kayıtlarının ortadan kalkma durumu var. Yani kaybolma durumu var. E, dolayısıyla e, hukuki başvuru yollarının kullanılması lazım. Bu yol açık. E, özellikle buradan söyleyelim. Yani bu tür bu bu tür bir duruma durumda olan ailelere. Ne zamandan beri açık? 2000'li yıllarda e, Avrupa Birliği ile entegrasyonu hızlandı. Bu konuda e, AİHM içtihatlarına... ...bakıldığında çeşitli tazminat davalar görüyoruz bu konuda. Yani üç hukuk yolları tükense de... ...sizin elinizde belgeler varsa... Burası, ...Avrupa İnsanları Mahkemesi burası. yoluyla bu arazileri alabiliyorsunuz. Buradan söyleyelim bu yol açık ve bu, yol, bu yolu kullanılması gerekiyor. En azından bu kentsel dönüşümün yarattığı tahribatı bir nevi azaltmak için... Ee, i̇nsanlar belki de bu konuda artık Türkiye'de büyük bir yılgınlığa düşmüş de olabilirler. Çünkü ben e, sırf nostaljik ve hiçbir maddi karşılığı e, olmayan belgeler halinde saklanmış tapular olduğunu çok biliyorum. Yurt dışında da var, belki burada da var. E, Anadolu'nun şurasına, burasına ait bir tapular. E, ve bunların sahipleri artık bunların... ...işlevi olabileceğini akıllarına bile getirmiyorlar. Doğru. Çünkü e, Türkiye'de çok tuhaf bir şekilde... ...adalet ve hukuk birbiriyle hiç ilişkisi olmayan iki kavram. Hiç örtüşmeyen iki kavram. Tam tersine sanki hukuk, sanki yasalar... ...adaletsizliği e, gerçekleştirmek için kullanılan araçlarmış gibi bir hal alıyor Türkiye'de. E, o yüzden de yani e, çok... Belki istisna olarak birileri çıkıp bir hak talep edebilecektir, bir belge sunabilecektir evet. ya da bir hikaye. Ee... Çarpıcı bir örnek var. Hemen o kısaca ona değineyim. Ee, ABD'de yaşayan Seferyan ailesini bulmuş avukat Kiraz. Ee, nüfus kayıtlarında üç kardeşi birer ay arayla ölmüş göstermişler. Ee, fakat bu durum yok. Böyle bir şey yok. Ee, oysa varis ABD'de kayıtları Kayıt. bulunan... Birisi e, avukat bunu buluyor ve büyük adada bulunan mülkleri için iade davası açıyor. Hiç e, ulukta çok uzun süre e, alabiliyor bunun davanın sonuçlanması. Fakat sonuçlan olumsuz veya olumsuz sonuçlanması halinde iki yolda açık. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolda açık bunu söyleyeyim. Peki adam, biz şimdi tekrar bir müzik arasına gidelim. E, bu kez. Birsen Sezer, e, Tezer'den bir parça dinleyeceğiz. Birsen Tezer'de yapılmış bir söyleşi de var bu hafta gazetemizde. O yüzden zaten bu parçada biraz da oraya atıfla e, çal, e, müzik listemize girdi. E, Tezer'in yeni albümü İkinci Cihandan Sözü ve Müziği kendisine ait bir şarkı dinliyoruz. Bu şarkıda kopuzda ve perdesiz gitarda da Erkan Oğur eşlik ediyor sanatçıya. Radio Agos. On a sunny afternoon in Lower East Side, New York, just like the real one. And I felt exuberant. I, I felt night. I was the only perfect man in the world. Show oh, me Brooklyn Bridge. Out we jumped in the warm, mad night, hearing a wild tenor man's bawling horn across the way going, no son, Bill, yes. Söz uçar. Açık radyo. Yerli. Ana akımın dışında kalanlar. Hazırlayıp sunan Tayfun Polat. <Gülüyor> Her pazartesi 20'de açık radyoda.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 Reklamlar bitti. We are the mirror as well as the face in it. We are tasting the taste this minute of eternity. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık korkunç. Radyo Agos. Evet kısa aramızda bitti ve bugün e, konuğumuzla beraberiz. Biz konuğumuzu anons etmemiştik programın başında. Kimde olacağını söylememiştik. Sürpriz oldu. Bu mikrofonlara çok yabancı bir isim değil. Yedvah Tovmasyan aramızda. Hoş geldin Tomu. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, bu hafta gene kentsel dönüşüm derken, işte arazilerin e, gaspı şu bu derken, gezi eyleminden sonra gündemimize giren bir şey daha var. İstanbul'un bostanlarını konuşuyoruz. Tomo'yla da bu hafta gayiste sayfalarımızda bununla ilgili konuştuk. Çünkü Tomu aynı zamanda bir de yedi kulelik kimliğine sahip, pek çok farklı kimliklerinin yanı sıra. Tıbrevanklı kimdi? İstanbul serdalisı kimdi? Aras yayıncılıktaki faaliyetleri şu bu. Bütün bunların yanısında yanı sıra Tomo'nun renklerinden biri de yedi kuledik, yedi kuleye dair çocukluğuna dair anlattığı anlatacağı pek çok şey var. Onları paylaşmak için Tomoyu davet ettik. Evet abi anlat bize ne oluyor 7 Kule'de ya da yedi Kule bostanının herhangi bir bostandan farkı, önemi, özelliği nedir? Yağlı marullardan. <gülüyor> yani Çengelköy'de de bir bostan direnişi olmuştu. Anımsıyorsam birkaç <gülüyor> yıl önce Çengel... ee... E, salatalık hıyarı salatalık mı Hı -hı. şunu abi <gülüyor> isimleri doğru telaffuz <gülüyor> edelim yani, hani kodokyu. rütüye takılırız diye o kelimeyi kullanmadım Yok, doğru kelime neyse onu kullanalım <gülüyor> yani. <gülüyor> Çengel, evet İstanbul'un kimi semtleri böyle e, meyveleriyle zebzeleriyle anılıyordu onlardan bir tanesi de Kule'nin yağlı maruluydu marul. yani marul bahçeleri vardı ee, sözüme başlamadan evvel istersen şunu da ha hatırlatayım mı Sana ee, Herhalde Takuyu burada olmuş olsaydı Ben bu programı Takuyu daha çok ça Çağırırdım ee, Çünkü bizim ailenin Hikayesi e, Sofranız Şen Olsun kitabıyla Takuyu Tolmasya'nın Sofranız Şen Olsun Kitabıyla daha çok bilinir oldu Ben şimdi herhalde Takuyu'nun yerine gelmiş oldum Türkçe'de yayınlanan en İlginç yemek kitabı oldu o Sofranız Şen olsun. Çok değerli bir çalışmaydı takviye. Evet, analım gerçekte evet, de da sayende. Ben istedim an analım. Ee, farklı bir kitap. Yemek e, kültürünün e, anlatılmakta. Sadece bir reçete değil, yemek, yemek reçetesi değil. Bir ailenin, bir e, yörenin, bir coğrafyanın e, bir hikayesi var. Yemekleri dışarı alırsak kitap fazla bir şey kaybetmez. Yemek oradan mahana. Evet, evet. Bahanesi. Bahanesi. Bizim <gülüyor> evin babamın Türkçesiyle mahana. <gülüyor> Kısa bir süre önce Fransızca çevirisi de çıktı. Ee, var. Yani ilgilenen olursa onu da kısaca bilmiyelim. Evet, buradan duyulmuş. Önce, şey önce, evet, önce Yunanca'ya çevrildi. Şimdi 2-3 ay oldu evet, kalime. Evet. Fransızca'ya da çevrildi. Ha, neyse şimdi biz dönelim e, Marul Bahçeli'ne. Bahçeli e, evet. E, yani e, Gündem e, oldukça e, enteresan. Hiç insanın ak, aklı hafızası almıyor. E, ekili bir e, ek, bir toprağın üstüne moloz dökülmesi. Üstelik e, yalnız ekili bir toprak da, ekilen bir toprak da değil tarihi ve geçmişi olan bir tarımın yapıldığı bir yer. Evet. Kimi, bin yıllık bostanlardan bin yıl bahsediyoruz, bahsediyoruz değil biz. mi? <gülüyor> ee, ve e, geleneklerine e, dönmek isteyen, geleneklerine sadık kaldığını söyleyen... E, muhafazakar olduklarını söyleyen bir zihniyetin... ...bunu yapması ise hiç anlaşılır bir tarafı yok. Yani e, insanın hafızası almıyor. E, kimi ülkelerde tarım yapılacak arazileri, toprakları yok... Milyonlarca dolar harcıyorlar bir karış ekili toprak yaratsınlar ve e, oradan toplumun ihtiyacı olan gıdayı e, üretsinler diye. Biz ise e, e, elimizin altında bin yıldır kullanıyoruz bir toprağı ve onun üstüne moloz düküyoruz. Ve, bana e, aklıma e, geliyor e, e, belediyeye yakışırdı ki çünkü bugün o marul tarlaları bahçeleri e, o marul yok. Bir ziraat fakültesinden anlaşsın. Onun tohumunu tekrar yaratsın. O tekrar o marulu e, yetişim, kazandırsın. kazandırsın. Bunlar akla gelen bunlardır yani. Bunların yapılması lazım gelirken. E, gel git üstüne moloz dök orasını. Tabii moloz e, şey, bir ranta açılmak için yapılıyor. Tabii. Bütün e, bu yapıp etmeler hep bir e, rant üstüne kurulu bir zihniyet üretiyor ancak bunu. Evet. De abla. Demek ki burada muhafazakarlık bir dekorasyondan mı ibaret ee ya. bir şey daha mı? <gülüyor> <gülüyor> o modozların da e, farklı alanlardaki kentsel dönüşüm projelerinden elde edildiğini söyleyelim. Böyle de bir durum var. Yani zamanında İstanbul'un bütün sebzesini e, karşılayan bir yer. E, yıkılan çeşitli kentsel dönüşüm arazilerinden oraya moloz dökülüyor ve yok ediliyor. Zaten ben bu kentsel dönüşüm e, tümcesini anlamıyorum yani ne demek? <gülüyor> ne, ne, neyi nereden dönüştüreceğiz? Yani bir e, o 7 kule bahçelerin biraz ötesinde Çingenelerin e ikamet ettiği Edirne Kapı var. E, Edirne Kapı'da da e, Sulu Kule'yi e, kaldırdılar, yok ettiler. Yani e, hem bu İstanbul'da yaşayan hem insanlarına, çeşitli farklı insanlarına tahammülleri yok. Ağacına tahammülü yok, kuşuna tahammülü yok. Ermenisine, Rumuna, Yahudisine tahammülü yok. Bostanına, Maruluna tahammülü yok. Çok zor. Çok zor. Evet, gerçekten de çok Gözü zor. Gözü dönmüş bir karakter olduğuna e, mutabık kaldık abi. Gözü dönmüş <gülüyor> bir konser gibi... Bi, bi, ...yani başka kelimelerle nasıl ifade ediliriz evet, bilmiyorum ki... Kend yani. ...kendileri ifade etsin ben e, dinleyelim yani. E, şimdi e, Tomo istersen tam da e, meselenin bu noktasında... E, ...Sofranış Şenolsun'dan kısa bir pasaj okunacak diye bir not düşmüş burada. <gülüyor> e, bunu e, Tomo abi aşağıdaki sunumdan hemen önce diyor. Şen Şenolsun'dan kısa bir pasaj okuyacak... O'nu evet, 6'yla onda... konuştunuz mu sizle? Hızlı tamam mı kaldınız? Evet, Altığlayım. Çünkü Yakında... arada bir e, müzik arasına gideceğiz. Ardaş Madatyan'dan O ve Vorbes diye parçayı dinleyeceğiz. Bu bir e, kilise ilahisinden e, bir parça. kilise kilisede yapılmış bir kayıttan dinleyeceğiz ama öncesinde senin paylaşacağın e, bir pasaj tak, varmış. Evet, takvimin kitabında da, da e, kısmen bahsedildiği gibi o gün e, röportaja gittiğim Barış, Barış Yıldırım arkadaşından da e, buluştuğum saatlerde anlattığım gibi Narlıkapı e, sahil yolu yani Kennedy Caddesi'den Sirkeci'den başlayıp ta Florya'ya kadar uzanan Menderes'in meşhur sahil yolu. Evet o, o, o da aslında bir e, başka bir Kılıf. kart <gülüyor> olması gerekir miydi tartışılır. Yani İstanbul'un e, böyle ahtapot gibi büyütülmesi, büyümesi hiç anlaşılır gibi değil. Daha büyük başka programlarda başka e, şehircilik konusunda e, yetkin insanların e, e, gerekir. Ama e, Narlı Kapı e, Ermeni Kilisesini deniz vururdu. Yani denizin tam kenarına, sıfır kenarına e, kayalıklar vardı. Kayalıklar biter e, kilise başlar. Eğer mevsim Lodosa e, ve Ardaş Madatyan da e, Narlı Kapı Kilisesi Muganlı Heyetinin ...en çarpıcı simasıydı... ...en güzel sesli... ...en gür sesli... ...en gırtlağına... Bu ...biz ona gırtlık diyoruz... ...en çarı diyoruz... <gülüyor> ...bir sesti... ...eğer... ...Lodos da... ...Lodos'un o fırtınanın sesi... ...rüzgarın sesi... ...denizin sesi... ...denizin dalgalarının kayalara... ...ve kilisenin duvarına, bahçelerine... ...camlarına vurma sesinden beraber... Ardış Madatya'nın sesi... ...kulağımdan çıkmıyor. O zaman şimdi Ardış Madatya'nın... Ama isterseniz... Takuy'nin... Takuy'nin anılarını e, okuyalım. Koşa koşa giderdik... ...Narlı Kapı Surpova Kilisesi'ne. O tarihlerde... ...daha sahil yolu yapılmamıştı. Deniz vururduk... ...kilisenin duvarına. Yani kilisemiz bir yalı gibiydi. En güzel sesli papaz... ...en güzel sesli tübirler, yani muganniler bizim kilisemizdeydi ya da bana öyle gelirdi. Jirayr Kaprielyan, Ardaşis Madatyan, Hazarik Tovmasyan, Ankine Sarkisyan'ın oğlu Kibararto hep bir ağızdan bayram ilahilerini okurken denizde dalgalarının hışırtısıyla eşlik ederdi Hamparçum notası bilirmişçesine. Şimdi dinleyelim arkadaşabimizi. Toprağı dinleyelim. bol olsun. Evet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, i̇ki keredir üç keredir e, bu radyodan sesini anıyoruz, anıyoruz. Evet arkadaşım Adat Okay Abi, bu kaydı e, bize ilettiği için öncelikle Murat İçli Alçaya teşekkürlerimizi sunalım. Kendisi Kuzguncuk Surp Korlu Saroviç kesesinin baş Bugannisi. E, yaklaşık üç sene önce bu kaydı almış ve bize verdi. E, bu değerli kaydı kendisini e, onun sayesinde dinleyebildik. Hakikaten bu çok teşekkürü hak eden bir şey. Çünkü evet. e, Ardaş abinin e, bu ezgileri sadece... Hatıramızda, hafızamızda e, kaldı. Doğru üst bir kayıtlarımız ne yazık ki yok. Elimizde yeterince... E, Biz, e, genellikle değerlerimizi yitirdikten sonra, öldü, evet. öldükten sonra, bizden ayrıldık, edebiyen ayrıldıklarından sonra fark ediyoruz. Ne yazık ki bu eksiğimiz e, var. E, öyle ki e, gerçekten... E, şey. E, Arkadaşa e, Murat Burak, İçli, Nalçaya. içli e, Nalçaya. Nalçay'a teşekkür ederiz. Ayrıca Ardaş e, Madatya'nın başka kayıtları da var. O, o kayıtların bir kısmı da e, toplayıp yan yana getirirsek bir gün bir CD yaparsak. Çok değerli Herhalde, olur. E, borcumuzu ödemiş oluruz zannederim. Biz son 4-5 yıldır Ardaş abiyle bu temada konuşuyorduk. Ardaş abiye diyordum ki abi bunları bir kaydedelim. Ne zaman istersen ben hazırım diyordu. Onun o lafları üzerine gidip e, sevgili Hasan Saltık'la görüştüm. Dedim Hasan böyle böyle bir arkadaşımız var. Bu çok değerli bir ses. Bunları kaydetmek istiyorsun. Ne demek? He? O stüdyo senin dedi. Ne zaman istersen çocuklarla konuş, randevulaş. istediğiniz zaman gidin kaydedin. Böyle olduğu halde biz bir türlü o e, oraya telefon aç, e, Ardaş'a haber ver, çarşamba günü saat 3'te stüdyo boş gel, 3'ten 5'e e, bize verecekleri yan yana bir türlü getiremedik. Yani tam ihmalin günahını çektik. Evet. Ne yapacaksın? Ardaş hazırdı söylemeye, Hasan stüdyoyu tahsis etti. <gülüyor> Çocuklar bize çay kahvede ispatlandı <gülüyor> orada gitseydik ama, ama biz bir olmadı. türlü fırsatı onları yan yana getiremedik. Evet. Ee, şimdi gene ne? evet e, Biz konumuza devam edelim e, Bir daha halen e, yedi, e, Şey konuşalım Yedikule konuşalım çünkü e, Dediğim gibi Bir şehrin e, Bostanı önemsiz bir şey değil Sadece bir e, sebze Alışverişi değil ben Çocukluğumdan bu yana anımsayacak olursam Şu anda yaşadığım Kurtuluş semtinin bostanları da geliyor aklıma hmm. Kuyulubağ dediğimiz kısım bir noktadan sonra sokak değildi. Bütünüyle bir bostan arazisiydi. Arnavut bostancılar olurdu orada. Onlar e, o bölgenin insanları direkt bostandan da alışveriş ederlerdi. Bu <gülüyor> çok büyük bir oran tutmazdı. Çoğu insan gene Manav'dan ya da Pazar'dan alırdı o ürünleri, aynı ürünleri ama komşuları olanlar hemen bostana gitmeyi de tercih ederlerdi. Şehrin... Dokusunda, kültüründe bir şeydi ama bugünden bakarsan çok da modern değildi. Şimdi Migros gibi ya da işte böyle Carrefour gibi şey. yerlerden maydanoz almak da insanlara ilginç veya hoş gelebiliyor bana. Ne kadar sentetik, yapay, plastik gelse... Biri de hiç çamurlu bir bostan yolundan gitmeden diğer türlüsünü <gülüyor> görsek belki e, <gülüyor> yani bostandan alma alışkanlığımız olsa onu görsek, öylesini görsek Yarı, e, veya sanırım oraya, onu tercih ederiz. E, mesela e, o e, eskiden sadece bostanlar ikilen biçilen yerlerin de dışında e, mesire yerleriydi de. Mesela insanlar e, bostana arkadaşlarımızla, mesela gid, gidiliyordu, orada e, bostana e, kapıdan girersen derme çatma bir tahta kapı biraz yürürsün Bost, e, özünde bir bostan kuyusu diye bir bostan Hı -hı. kuyuları vardı Orada dön havuzları ha, ha, işte o, lafı oraya getireceğim dönme dolap beygir dönerdi beygir e, dönme dolabı çevirir dönme dolabın üzerinde e, kuvalar vardı Kuva, e, kuyunun içine girer çıkar e, kanallan havuza gider. Götürüz. senin söylediğin havuza giderdi o havuzun başında tahta derme çatma masalar, sandalyeler olur. Hı. İşte bostancı gider marulu keser. O havuzun içinde çamurunu, toprağını yıkar. yıkar. Çok yağlı bir şeydi. Maruldu. Böyle elini üstüne süre, elinizi sürseniz eliniz sanki zeytinyağı dökmüş gibi eliniz üstünden kayardı. Kayardı öyle e, ve çok göbekli denirdi. Hı hı. Göbekli marul denirdi. E, e, ne olur e, e, belediyeye, Fatih Belediyesi'ne görev düşsün. E, o marulun tohumunu tekrar yaratsınlar. E, üstelik biz e, Ermeniler için de e, orası e, enteresandı. E, Paskalya'nın 40. günü e, Hamparson Bayramı'nda e, bütün Ermeniler ee, hastanenin karşısındaki e, Yedikule Hastanesi bu marul bahçelerinin bostanlarının içindeydi. Orta yerinde gibiydi. Hı hı. Tramvay e, şeye kadar gelir. Kale kapısına kadar gelir. Kale kapısından sonra e, paytonlarla veya çoğu insan yürüyerek yürüyerek. yürüyerek, yürüyerek, yürüyerek daha çok doktorlar filan binerdi paytona. <gülüyor> e, e, diğer insanlar yürüyerek e, o bostanlara ...kiliseye gider, hastaneye gider... ...Sürpırgiç Ermeni Hastanesi'ne gider... ...kiliseye gider... ...ayından sonra da karşıdaki... Balıklı Mezarlığı'na gitme güzergahı da... ...aynı şekilde aynı. değil midir? Aynı. Ben aynı. Aynı. şimdi aynı. Samatya'dan Balıklı'ya yürüyerek... Evet. ...gidişlerimizi hatırlıyorum... ...Hacı Kadın Hamamı'nın içinden... ...geçerek falan giderdik... Hı. ...onun avlusundan geçerek aynı. yürüyerek... ...aynı, aynı güzergahtık... Ee. ...ve o zaman da fayton vardı... ...biz çocuktuk faytona binelim dedik... Babamız Bab yüzü vermezdi öyle aynen şeylere. Aynen Benim babam da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi inarası gelmiyor? Bu ee... Pay, ...çocuksun işte at arabası... ...paytona binmek istersin... ...yok yürüyelim derdi... Ya. ...bir türlü babamı ikna edemezdim... Ee, ...ki paytona bileyim... ...babamın en büyük... Üstelik kırk yılın başında paytona bin... binersek... ...bir de bizi arabacının yanına otursun... Evet. ki o çok daha lüksdü ya, yani... Ya. <gülüyor> ...acayip ya... <gülüyor> ...şimdi herhalde genç dinleyiciler için... ...masal oluyor <gülüyor> bilmiyorum ama... <gülüyor> ...dedemin gazinosu vardı... ...o paytonların kalktığı yerde... Elimizdeki ee, fotoğraf da galiba oradan. E, ben oradan, de o, oradan, size evet bunu e, Gazetemizi de e, görmüş e, olanlar vardır. E, dört tane takım elbiseli beyefendi e, marul yiyorlar. Evet bir tanesi, papyon, <gülüyor> bir tanesi de papyon. Bir tanesi de papyon var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o sağ, baş, baştaki Sa, sağ baştaki Serkis amcam. Sağ baştaki Serkis amcam. Orada... E, gazino demeyelim. Yani gazino kelimesini koyalım bugünkü anla, anladığımız hı hı. anlamda gazino değil. Kır e, bahçesi. Kır bahçesi Ak, akşamları meyhane oluyor. E, erkekler geliyor, rakı içiyorlar. Dedem e, şeyde ...orta yerde... E, ...barba tipi dediğimiz hani meyaneci... ...o da kalmadı şimdi. Barba tipi meyaneci de kalmadı. Hı hı. E, fabrikasyon oldu şimdi meyhaneler. o Çünkü meyaneci gelecek... ...oturacak, senden beraber muhabbet edecek... ...kalkacak, el, elinde... ...kadiyi biraz öbür masada yarinlik hı hı. edecek... E, ninem. Hatta ayarını belirleyecek. <gülüyor> Eğer <gülüyor> densiz birisiysen, toysan, çaylaksan, ayar tutturamayacaksan. E, Barışa onu da anlattı. Abi Abi anlattı. Birisi yani, yani. Bir duble daha istersen vermezdi. Bakardı ki evet. yani meyanecilik bunu senin suratına bakar. Ona göre... eğer tamamsa ölçün tamam derdi yeter derdi <gülüyor> o, o, o o o gradosunu bileceksin yani, gibi şimdi <gülüyor> bize bırakıyorlar ölçüsünü Ay, kaçıyor bari karşı şey içerisinde <gülüyor> kar edecek şimdi <gülüyor> valla öyle arada biz kaynıyoruz evet şimdi bu aşamada biz biraz sonra tekrar devam edeceğiz sohbetimize ama e, galiba bizim gene bir e, aramız var ee, fakat arın. abi sen bunu e, anons etmeden ben araya gireyim Tabii şarkılarımızı gazetenin içeriğine göre e, belirliyoruz evet, burada bu şarkıdan önce altantan söyleşisinden bahsedeyim internet sitemizde de bulabilirsiniz geniş bir altantan söyleşisi var e, Kürt siyaseti eleştirisi geliyor kendisinden e, sanırım okumak isteyenler internet sitemizden rahatça okuyabilir ben kısaca değinmek isterim Sadece. çok haklısın e, iyi yaptın çünkü altantan hakikaten de BDP'nin geleneksel yapısına çok da e, eklemlenmeyen bir e, siyasi evet. figürdü ama e, son seçimlerden sonraki milletvekili varlığıyla e, partiye ciddi katkılarda bulunduğunu da e, teslim etmek zorundayız. O daha dindar bir e, temsiliyetle gelmişti Alpantan. Evet. BDP'nin kuruluş e, pozisyonda çok e, anlamı olmayan bir yerdi bu. Ama e, bulunduğu yerde... Parti adına, Kürt siyasi hareketi adına önemli bir figür, önemli bir figür yani çok oldu. Çok kısaca bir cümleyle e, tespiti e, Kürt kentlilere de hitap edecek bir siyasetin üretilmesi gerektiği yönünde. Hı hı. Tabi pek çok tespitin yanında. Evet, çıkarmak evet. değişimi yani Kürt evet, toplumundaki evet. toplumsal değişimi gözlemleyerek, analiz ederek ona uygun da neler üretilmesi gerektiği gibi bir temada ilginç görüşleri var şimdi anons edeceğimiz parça Koma Ahmed, Amediye 1988 yılında Ankara'da kurulan 90'lı yıllarda Kürtçe şarkı söylemenin suç sayıldığı dönemlerde dilden dile dolaşan şarkılarıyla Kürt hareketine ses vermiş bir grup Koma Amediye'nin 1997'de çıkan Dergüş adlı albümünden seçilmiş bir parça dinliyoruz Kürli Çeviri ve Radyo Agos iki hafta kadar önceydi ee, sen Ermenistan'dan yeni dönmüştün akabinde de bir arkadaşın geldi bahçede sohbet ediyordunuz <gülüyor> evet. ben de kulak misafiri olmuştum sizin sohbetinizle ee, arkadaşın Ermenistan izlenimlerini anlatırken şöyle bir cümle kurdu ben bluz müziğini çok severim dedi bir bluz hayranıyım Ermenistan'da beni en çok etkileyen şey dedi. Bu e, Gökhan'ın arkadaşı milliyetçi bir çocuktu, Türk milliyetçisi. Türk milliyetçisi. Milliyetçi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ülkücü gelenekten gelen bir insan. Ve bir şekilde Ermenistan'a yolu düşmüş. Ermenistan'da tabii bir sürü şey ona sarsıcı, çarpıcı, ilginç gelmişti. Hoşlandığı, hoşlanmadığı bir sürü anıyla gelmişti. Ama hoşlandıklarından bir tanesi Ermenistan'daki caz geleneğiydi. Caz Ondan müziği çok geleneğiydi. <gülüyor> Ve bunu anlattı. Hiç derken beklemiyormuş derken bunu. Derken bunu hiç beklemiyormuş. Yani geleneksel müziğe dair bir sözü yok. Ama cazla karşılaşmak ona çarpıcı gelmiş. Özgün bir cazla karşılaştığından bahsetmiş. Bunu anımsamamın sebebi bu hafta bizim arka sayfada e, işlediğimiz konu. Lena Şamamyan, Suriye kökenli bir Ermeni caz sanatçısı. Ermenice ve Arapça söylüyor. Caz sanatçısı olarak tanıtılıyor. Çünkü o forma uyarlayıp söylüyor parçalarını. Ve İstanbul Caz Festivali kapsamında da buradaydı. Geçtiğimiz Perşembe akşamı konseri vardı. Konsere sen gitmiştin Gökhan. Evet. Bu konserle ilgili bize paylaşacağın şeyler olmalı Lena Şamamyan'la ilgili. Açıkçası şey. Ya ben tabii e, çok iddialı bir caz dinleyicisi değilim. E, de, bir, işte bir güzel bir caz konseri dinlemek amacıyla gittim. Çok güzel. konser Konserin kendisi çok güzeldi. Mekan çok güzeldi. E, Yıldız Sarayı'nda. Yıldız Sarayı'nda açık havada. Ben çimlere yatarak güzel güzel dinledim. Ama bir caz konseri değildi. Yani e, Tulu'nun... Tırpan'ın triyosu bir jazz triyosu. Fakat e, Lena e, Doğu Müziği'ne e, entegre olmuş değil, nasıl denir tam çıkaramıyorum. Fakat Doğu Müziği yapıyor. Yani o tınlıyı alıyorsunuz, onu dinliyorsunuz. Fakat çok güzel bir konserdi. E, biraz heyecanlıydı. İstanbul'da olmak onu heyecanlandırmıştı. E, bunun dışında tabii... Gezi Parkı'na selam çaktı. Hrant Dink'e e, selam gönderdi. Güzel bir konserdi. Benim en beğendiğim şarkıyı da bugün dinleyeceğiz. Şam şarkısı. Şam'a olan hasretini dile getiriyor. Kendisi, kendisi Şamlı tabii, değil mi? Kendisi tabii. bir Şamlı, Suriyeli, Ermeni. Fakat e, tabi Suriye'deki savaştan dolayı Fransa'ya gitmiş. E, tabi bütün bunlar yani bütün bu hayat hikayesi onun müziğine, sesine, görüntüsüne, her şeyine yansıyor. E, Fransa'da da Söyleşimizde okuyabilirsiniz. Orada da çeşitli zorluklar çekmiş. Tabi bir sanatçı duyarlı olan birisi böyle değişimleri bazen adapte olabiliyor bazen olamıyor. Çeşitli sarsıntılar yaşayabiliyor. Fransa'da da zorluklar yaşamış. Suriye'de de zorluklar yaşamış. Zaten bir Suriyeli Ermeni olmanın da kendine has zorlukları var. Hepsini müziğinde hissedebiliyorsunuz. Sesinde hissedebiliyorsunuz. Ben çok memnun oldum den Şamami'nin İstanbul'a gelmiş olmasından onu dinlemiş olmaktan dolayı. Konserde çok güzeldi. Umarım ileride tekrar kendisini dinleme fırsatımız olur. İleride Şam'a dönebilir. Tekrar Şam'da müziğini yapabilir. Şam'da oluşturacağı, yapacağı bir albümde tekrar inşallah İstanbul'a gelir. Onu bu şekilde Bana onun Şam'a dair yazıda da söylediği duyguları başka şeyler düşündürttü. Şöyle ki genellikle Türkiye dışında... Yani 1915'ten sonra diaspora olmuş yerlerde Ermeniler özellikle de Orta Doğu'da bir getto yaşamı yaşıyorlar. Yani yaşadıkları ülkeye çok da entegre olmuyorlar. O ülke içerisinde kendi özgün Ermeni adalarını oluşturuyorlar ve o adada yaşıyorlar. E, toplumda toplumun kültürel... E, ...kodlarıyla fazla da temas etmiyorlar. Ne naşamam yanında bunu aşan bir durum gördüm. Yani Arapçaya hakimiyeti... E, ...Türkiye'de mesela her Ermeni'nin Türkçe konuşması çok doğalken... E, ...orada aynı şeyi Arapça için söylemek o kadar da kolay olmuyor. Aynı Yani bizim Türkçe'ye hakim olmamız gibi onlar Arapçaya hakim olmakta... ...sıkıntı çekiyorlar. Buna karşılık biz burada ana dilimizi... Kaybediyorken onlar analizlerini bize kıyasla daha fazla muhafaza edebiliyorlar ama böyle yaşadığı ortama adapte olmamak gibi, orada gettoda yaşamak gibi bir olgu da ben şahsen gözlemliyorum. Katılır mısın Tomo buna böyle evet, bir şeye? Evet. Yani biz e, e, Türkçe çok hakimiz bir e, a, a, a, Suriye'deki a, a, a, Arapça hakimiyetlerine. Kıyasla de böyle, değil kıyasla. mi? Ama işte Lena Shamamyan sanırım bunu aşabilmiş bir örnek. Hı hı. Pek, ee, pek güzel aşmış ve kendini de Arapça ifade etmeyi tercih ediyor. Hı. Şarkılarının çoğunu Arapça dilinde söyledi. Ve dört yanılmıyorsam dört tane de Ermenice şarkı söyledi. Ee, bir tane de İngilizce şarkı söyledi. Peki o zaman işin e, bu e, noktasında acaba sözü Lena Şamam yana mı verelim parçasını bırakalım. mı dinleyelim? Şam adlı <gülüyor> parçayı dinleyelim. Daha hani sonra ne konuşacağız ben konuya pek hakim değilim ama misafirim ya. <gülüyor> <gülüyor> e, şey de var bu bu haftaki Agus'un e, kültür sayfasında bir e, başka bir caz evet. e, haberi de var. E, Lora Sarı yapmış bir caz yapmasını da biz caz yapmasını da biliriz diye. İstersen Hı -hı. orada atları geçenleri de analım mı? Rahmetten. Yani o rahmetten anmak işi bana düşsün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, ee, sanırım. E, Anlayacak mıyız biraz sonra? Hrant yandan evet, bahsetmek Rampusik istiyorsun yandan değil mi? E, o zaman şöyle yapalım. Parçamızı dinleyelim ve caz temasında Zindan biraz da, daha, tabii, daha dolaşalım. Evet, Öyle yapalım. Dinleyelim. Tamam şimdi bizle Lena yanın Şam adlı parçasını dinliyoruz. وراحت عيوني لمرأة تعال أسبح مبتعها في مصور فها قطعة من رخام تعشق رائحة الياسمين فأزهر جوري وريحان مسكن وعنبر فاحا بصرح تلو Bizi kopardı götürdü lan aşamam yani e, güzel bir parçaydı gerçekten çok o, güzel dediğim çok yani. hoştu. Tomo abi sen o yazının ee, başlığını yanlış okudun. E, evet biz caz yapmasını da biliriz. Biz, evet <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. evet. evet. geldi yerine oturdu. Değil biz mi? caz yapmasını da biliriz. <gülüyor> evet Türkiye'de caz tarihine baktığımızda yine e, ne kör haih mi diyeyim ne diyeyim bir muhakkak altından bir iki tane ermeni taşı çıkıyor yani onlardan bir tanesi de rantmut ikkan onun arkadaşları var ee, Arto Diran Haça ee, e, Kültür sanat sayfasında bu konu işlenmiş <gülüyor> O da e, yani bu hafta Agos caz konusunda e, evet. bayağı e, enteresan hoş bilgiler var. E, jazz festivali de belki bunu e, biraz daha tetikledi muhtemelen evet. Yerevan'daki jazz kültürüne ben gerçekten çok şaşırdım yani böyle bir şey beklemiyordum iki tane jazz kulübüne gittim çok güzel müzik dinledim hem Yerevan çok güzel bir şehir hem de yani sırf müzik dinlemek şimdi yani jazz müzik severlerin blues müzik severlerin ...gitmesi gereken bir adres diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzeldi. Bu Sovyet Koğuşa'dan. döneminden kalma bir gelenek. 1950-60'lı yıllarda... ...orada da özellikle... Konstantin Orbelia'nın... ...geliştirdiği... ...bir caz ekoli olduğu... ...büyük caz orkestraları... ...yani 20-25 kişilik... ...özellikle... Bakır boruların çok kullanıldığı caz orkestraları oluşturuldu. Sonrasında buna estradain müzik dediler. Sahne müziği falan gibi anlama gelecek bir isim de koydular ama e, o gelenek daha 60'lı yıllarda Ermenistan'da bir ekol olarak evet. şekillendi, oturdu. Şey böyle e, asker üsülü dizilirlerdi. Böyle. Evet, e, evet. E, hareketsiz ama çok... E, Müzikleri çok hareketli. Kuvvetli, çok hareketli. Çok renkli. Tabi burada beni heyecanlandıran bir şey de o caz formlarında, o saksafonların şunların bunların arasında pat diye bir zurna salonunda çıkabilme <gülüyor> pozisyonuydu <gülüyor> ki bu çok değerliydi. Diyasporadan gelen Ermeniler de çok şey katmış. Yani kendiyle konuştum. Ben o kadar şaşırdım ki nereden geliyor bu caz, caz kalitesinin şeyi? Asla nedir yani? Tabi sizin söylediklerinize esasen ekleme yaparak şimdi Ermeni iler dünyanın dört bir yanında olduğu için buraya gelen Ermeniler oluyor diasporadan oranın kültürünü buraya taşıyorlar ve bizim müziğimiz de bu şekilde gelişiyor caz müzikte bu şekilde gelişti burada gibi bir açıklamada bulunurlar. Bu tespitte şöyle bir doğruluk var 1945'ten sonra ikinci dünya savaşı bittikten sonra dönemin Sovyet Ermenistan hükümeti Diaspora Ermenilerine yurda dönün çağrısı yaptı. 1946 47'lerde 47 Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Fransa'dan, Lübnan'dan, Suriye'den pek çok Ermeni Fransa'dan, göç etti. Fransa'dan, Fransa'dan evet özellikle. Türkiye'den de pek çok Ermeni göç etme niyet ettiği, niyet etti. gidip Sovyet Konsolosluğu'na Baş. listeler vardı, başvurdular oraya ki işte biz de gidiyoruz diye. Hatta o sene gidecekler diye kışlık odun olmayan bir sürü ayda duydum Bu, ben mesela. Bu Sarkis amcının, e, anılarında geçerdi. Tabii, e, Sarkis örneğin Sarkis benim hem anne tarafından hem baba tarafından dedelerim de bağımsız olarak gitmişler. O dönemde daha annem ve babam tanışık değiller. O yüzden bağımsız bağımsız bir Rumeliistan'dan, biri Samatya'dan. Gitmişler tüneldeki Sovyet konsolosluğuna ve o listelere isimlerini yazdırmışlar. Ama sonra Türkiye'den organize bir göç yaşanmamış, Olmuş. gitmemişler. Bu gidenler, şunun, şunun için anlattım bu 47'lerdeki Nerkacht denen iç göç, içe göç programını kültürlerinde beraber götürmüşler. Mesela anlatırlar ki biz kahve içmeyi bu gelenlerden öğrendik. Hı hı. Muhtemelen 1915'te özellikle kırsal kesimden kaçıp gidenler bir kahve kültürüne sahip değillerdi. Daha kent soylu bir kültürü. Ve Ermenistan'da demek ki 1920'lerde, 30'larda, 40'larda bir kahve alışkanlığı yokken 47'den sonra gelenler vasıtasıyla bir kahve alışkanlığı, kahve kültürü, kahveyle evet, tanışmak, yaygınlaşması. Bugün Ermenistan'da en çok e, içilen içki kahvedir. Onlar bizim gibi çay tüketmiyorlar. Çaya daha mesafeliler. Evet. Kahve çok yaygın. O yıllarda öylemişler. Daha buna benzer birçok böyle kültürel enstrüman yaşamın içerisinde doğallıkla gelen bunlardan biri de cazda olması çok doğal. Müzikte olması çok doğal. Evet. Ha, e, e, Türk İstanbul'da da öyle. Yani Hrant e, Lutsiken işte e, Haçadur yanlar. Yakın zamanda On Tunç Hı hı. İstanbul'da da caz müziğine büyük e, emek vermişler ses vermişler, nefes vermişler e, ölenlere rahmet olsun evet, olsun ee, gene hatıralara gidecek olursak e, Gökhan böyle bir sakıncası var bizim yaşında olanlar <gülüyor> hatıraları çok anlatıyorlar Vallahi varmış ee, var. <gülüyor> işte, bir anma günü yapmıştık Bezcihan Derneği'nde çok hoş bütün genç cazcı, arkadaşları gelmişti. Kendisinin de kırık bir klarneti vardı. Sakat bir klarneti. Yalama olmuştu. Orayı iplen dolanmıştı. Bir yeri çatlamış, oraya bir çiklet <gülüyor> <gülüyor> falan Böyle çok enteresan bir adamdı. İhtiyarlığında Sürpırgiç Ermeni Hastanesi'nde kalıyordu. Benim bildiğim kadar hastane tarihinde İlk yapılan ayrıcalık ve ilk ve tek yapılan ayrıcalık o olsa gerek. Mütüvelli heyeti başkanı rakısını o getiriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hastanede. <gülüyor> o, bir, onu biliyorum. Başkanı, Aa, yarın da onu belirliyordu abi. <gülüyor> <gülüyor> ra, ra, ra, rakısını hiç ölene kadar... Eksik Hastane hatırladım. köşesinden rakısı eksik olmadı. <gülüyor> onu biliyorsun bir de Voruspak hikayesi o var. On meşhur hikayedir o. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu anlatmaya kalkarsak zamanımız çok ona, uzayacak. Ya da, Meraklısı ona, bulsun bize anlatırız. <gülüyor> ya, çağırsınlar bir gün bir yeri. <gülüyor> <gülüyor> bir caz kulübüne çağırsınlar. Gidelim orada... Ee, Edelim. Ben gene cazdan lafı açılınca bir şey daha katmak istiyorum. Bir Robert Hatticihan'ın anılarında anlattığı... Kurtuluştaki evlerinin çatı odasında... ...dört arkadaşıyla yaptıkları amatör caz e, orkestrası provaları. denemeleri... ...provaları vardır. Bir, ikincisi de benim babamın... ...ki hemen hemen bu iki insan yaşıttırlar... ...ya da yakın e, aynı jenerasyondurlar. Rumeli Hisarı'nda... E, Necip Bey'in bağında pazar günleri düzenlenen dansinkler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, Rumeli Hisar özellikle de 1940'lı yıllarda halen e, sahil yolunda otobüsün çalışmadığı, otobüsün son durağının bebek olduğu bir yer olarak düşünürsen, e, izole olmuş bir köydür. Şehrin köylerinden biridir Rumeli Hisar. O Rumeli Hisar'ın gençleri Necip Bey'in bağı denen mekana giderler her pazar günü. Kızlı erkekli bir kitle vardır orada ve gün boyu akordiyon, saksofon, keman gibi enstrümanlarla caz müziği Doğru. icra edilir ve dans, e, dans, dans edilir. Izledi. Batı dansları edilir. Tangolar şunlar Hı -hı. bunlar. Yani 1935'lerde 40'larda cazın buradaki Hali. görüntülerine böyle şeylerle de tanıyoruz. yani. E, caz bir şekilde sirayet etmiş. Evet. Sadece Amerika'da, Afrika kendilerin Amerika'ya öğrettikleri bir şey olmanın ötesinde hı hı. ta buralara kadar yansıması, tınısı gelmiş. Dünyaya mal olmuş bir ifade şekli. Evet. İstersen kısaca kitap ekimizden de bahsedelim. Evet, eki, bu hafta eki. kitap eki sayısıydı da aynı zamanda. Agosta birlikte bir de kitap eki vermiştik. Evet. E, ondan da bahsedersen zaten neredeyse programımızı da toparlama hmm. sürecine geçeceğiz. Kapağı taşıdığımız kitaptan bahsedeyim. Fuat Dündar'ın çalışması. Evet. İstatistik ve matematik operasyonu olarak soykırımı başlıyor çıktı. Kitap ikimiz Kirk. Ee, kitap Fuat Dündar'ın Tarih bu yurt yayınlarından çıktı. Kahir Ekseriyet. Ermeni nüfus meselesi 1878-1923 ee, bu literatürde önemli çalışmalardan çok fazla Çalışma yok Türkçe'de ee, ve bu önemlerinden bir tanesi Ümit Kurt bizim için değerlendirdi. Ümit Kurt genç bir tarihçi, Clark Üniversitesi'nde Taner Akçam'ın öğrencisi olarak uh -huh. çalışıyor. Ben de tanıyorum Ümit'i. Çok güzel bir değerlendirme yapmış. Kitabın önemi şöyle. Ee, bir tür e, Ermeni soykırımına bir tür Doğu Batı eksenine bakan, Doğu Batı çatışması tarzında yani meselenin Doğu ve Batı'da ele alınış... ...biçimi olarak sunuyor. Nasıl? E, bu e, referansı... ...1878 Berlin Konferansı... E, ...doğu sorunu çerçevesinde... E, ...tartışılan bir mesele bu... E, ...Berlin Konferansı'nda... E, ...batı için... E, ...Ermeni soykırımı bir tür... ...istatistiksel... ...matematiksel meseleyken... ...tabii doğuya yansıması farklı oluyor. E, Batı bunu bir... E, ...istatistik, matematik... ...operasyon olarak görürken... Tabii doğuda bu, Kanla, halkla, bu halkla beraber yaşayan <gülüyor> insanlar bunu gerçekleştiriyorlar. Bu bu tabii hem pek çok açıdan can acıtan mesela, tabii, okunmaya değer, Türkiye'li okurun da okuması gereken, bilmesi gereken bir mevzu. Yani bu açıdan da bakmayı bilmeliler. Fuat Dündar bütün e, çalışmalarında e, nüfus sayımları Hı. istatistiklerinden yola çıkarak neticelere vardı. Bunla vardığı neticelerin başında nüfus mühendisliği kavramının altını doldurdu. E, bu kitabında da gene o şifreli telgraflarla e, nüfusun nasıl denetlendiği. Çünkü ve Hakkı'nın programına göre işte Vilayeti Sitte'de yüzde... 5'i geçmeyecek sürgün edildikleri yerde %10'u geçmeyecek diğer illerde %2'yi geçmeyecek Ermeni nüfus Ama insanlar akın akın derzora gidiyorlar %10 limitini aşınca bir kısmını gerisin geri gönderiyorlar Yani o %10'u muhafaza etmek için gerisin geri gönderildikleri yerden bir daha aynı istikamette tehcire tabi Tabii. tutuluyorlar yani. ...yollarda eksilerek eksilerek %10'un en sonunda sağlamaya çalışıyorlar. Çok ilginç bir veriydi Çok o, bilmediğim bir şeydi. Yani. Birkaç defa tehcir edilen insanlar var. Geldikleri yerin nüfusu %10 barajını aşınca... ...çünkü talat Paşa şifreli telgraflarla müthiş sistematik bir şekilde takip ediyor... ...bu e, tehcir operasyonunu, soykırım operasyonunu. Ve o önceden belirlenen hedeflerin asla aşılmasına müsamaha göstermiyor... Aşılma ihtimali olduğu anda oraya varmış olan, son durağa varmış olan adamları bir daha geri gönderiyorlar <gülüyor> ve bir daha tehcire çıkarıyorlar. Bunun nedenle evet. düşünülmüş bir şey olduğunu görmek, yani evet. o istatistikleri, o e, matematiksel verileri görmek tabii yani e, tüyler rüpertici. Tüyler rüpertici ama e, halen işte e, bunun adının bu olmadığını savlayan bir resmi görüşümüz var. Bunu açıklamaya... E, İspatlamaya çalışan bir resmi görüşümüz. Resmi görüşün profesör lakaplı tarihçileri şunları bunları var. Son tahlilde bütün bunların ne kadar mantıklı ve ne kadar yerli yerine oturan şeyler olduğunu görüyoruz. Çünkü hani şu dakika Jitem diye bir şey yoktur diyen var. Daha iki gün önceki gazetede jandarmanın açıkladığı bir veri var. Jandarma Genel Komutanlığı'na soruyorlar ki bölgenizde şu filanca bölgeden ee, köy boşaltmaları zorla göçertilmeler kaç kişi olmuştur diyor. Diyor ki biz kimseyi zorla bir yere göçertmedik. köyümü boşaltmadık. Onlar kendi kendilerine <gülüyor> gittiler. <gülüyor> yani bu kadar evet. gerçeğin ters edilmesi inkar edilmesi sistematik bir şekilde resim belgelerle yani JITEM diye bir birlik yoktur lafı resmi bir yerde yayınlanıyor biliyor musun? Altında <gülüyor> andışanlı imzalar var yani. kendi isteyerek, gitmişlerdi. isteyerek gitmişlerdir. Kendileri isteyerek gitmişler Evet. Böyle o programımızı e, toparlamak zorundayız. E, toparlarken Gökhan istersen son parçamızı da sen anons et ve öylece veda edelim dinleyicilerimize. Bir dahaki haftaya görüşene kadar biz sizle bir parçayla veda yani. ediyoruz. Tomo teşekkür ederiz. Ayağına ben, sağlık. Ben teşekkür, teşekkür ederim. E, çağırdığınız geldiniz. Geldik, beraber olduk. Hep Be beraberiz. İyi da aralığımız olsaydı güzel olurdu. E, çok iyi olurdu. Bir, <gülüyor> olsaydı. bir de mental e, mentallikörümüz olsaydı. olsaydı. E, şerefe bir kader <gülüyor> kaldırsaydık. <gülüyor> bir başka zaman tekrar <gülüyor> buluşmak, İnşallah. görüşmek üzere. Dinleyeceğimiz şarkı Andrew Bird'den Fifty Pieces. Caz, blues, rock ve soul gibi çeşitli türlerden beslenen, kendini özgübüz folk tarzıyla tanınan Amerikalı bir müzisyen. 1998'de çıkardığı Tills albümünden. Sözler ve bestede kendisine ait. E, Altuğ Yılmaz'a da teşekkür evet. ederiz. Evet, Her seferinde için... ben Açık Radyo'nun bu programını dinliyorum. Her seferinde hayretler içine <gülüyor> düşüyorum. Bu Altuğ nereden bulup çıkartıyor bu e, konuya uygun şarkıları diye Altuğ'a çok çok teşekkürler.